Rahman ve Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselam ala seydil murselin Muhammed ve ali ve sahbi ecmaîn. In. İnsanların İslamiyeti bilmemesinin Allahu Teala'nın dinini yaşamamasının helal haram bilmemesinin memleketimizin vatanımızın Hazreti Kur'an'ın gösterdiği emirler ve yasaklar doğrultusunda yönetilmemesinin Kur'anla, şeriatla, sünnetle idare edilmemesinin ağır ve balini Müslümanlar olarak halkımız olarak hepimiz birlikte yaşamaktayız. Ve yaşadığımız günlerdeyiz. Faturayı hep birlikte ödüyoruz. Acıları hep birlikte paylaşıyoruz. Fakat hiç de iyiye gitmiyor. Daha gün geçtikçe kötüye gidiyor. Ancak Kur'an'a dönülürse Mevla bize yardım edecek. Yoksa yardım etmez. Görüyorsunuz yine pazar akşamı Ankara'da bir patlama yaptılar. Teröristler. 35 kişi kadar... Vefat ettiler. Tabi zulmen öldürülenler şehittir. Baya da yaralı var. 45 mi dediler daha da küçür. Ağır yaralılar da var. Allah'ım acil şifalar ihsan eylesin. Bir an kaldırsın. Fazlı Kerem'iyle sevdiklerine, ailelerine kavuştursun. Amin. Bu vesileyle zulmen katledilen bu Kızılay patlamasındaki şehitlerimize ve onlardan evvel yine bu gibi patlamalarda şehit olan bütün şehitlerimizin ruhları için bir hediye gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu <Sessizlik> la ilahe illallah muhammedun resulullah fi kulli lemhattim ve nefesin Adede Allah Allah Allah Ya Rabbi bu şehadetler, bu tevhidler ve bu zikirlerden hasılane cümlesi vatı evvelen middat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz-i şerif-i latif bu şehadetlerine bu Ankara'da, Kızılay'da pazar akşamı vefat eden cümle kardeşlerimizin Kadın erkek bütün kardeşlerimizin ervahine hediye iledik Şu saatte vasıl eyle. Kabirlerinin nur ile derecelerini âli eyle. Ya Rabbi kuluz, kusursuz olmayız mutlaka. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, zulmen, haksız yere, habersiz bir şekilde fücreten, aniden öl öldürülmüş olmalarını, bütün günahlarına, hatalarına, perdeyle eyle, hicab eyle, eyle, ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Geride bıraktıkları keder, dide ailelerine, sabrı, cemil, ecri, cezil. Hayl uzun ömürlerle, sıhhatü, afiyetlerle. Teselliler bahşeyle, ibadet huzuru nasip eyle, ya Rabbel alemin. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyna muhabbetin. Ve ala aliyye sahibi esselim. İşte geçen gün, haber Türkte programdaydım yani. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece. Bu olaydan bir gece evvel. Saat iki buçuğa kadar. Orada birçok mesele konuşuldu. Tabi dersimiz hadis-i şerif dersidir. Birkaç hadis-i şerif okuyacağımız için çok uzun konuşamıyorum bu konuları. Ama görüyorsunuz. Yani cumartesi konuştuklarımız işte belki 40 dakika 50 dakika bu konular konuşuldu. Sırf terörle ilgili mevzular konuşuldu. İşte ertesi gece yine bu hal zuhur etti. Devamlı aynı şeyleri konuşmak. Yani 2012'de yazdığım mektubu okudum. Geçen perşembe hapishaneden yazdığım mektubu okudum. Yine her gün şehitler var. İşte memleket kan gölüne döndü diye yazmışım. Geçmiş 4 sene, 5 seneye gidiyor. 2012'den. Bir şey değişmemiş. Geçen sene Mart'a, Şubat'a bakıyorlar. Bir şey değişmemiş. 4 sene evine bir şey gidiyorsun bir şey değişmemiş. 80'lere gidiyorsun bir şey değişmemiş. Yani ben daha 70 5 miydi 76 mıydı yani 10-11 yaşlarımda ya vardım ya yoktum Kızılay'da Orada babamın iş yeri vardı Yani bir e, bürosu vardı da Orada Kızılay'ın işte camdan böyle Büyük bir binada işte camdan bakıyorum o Solcular, Marxistler, Leninistler Yolları tıkatmışlardı yani Ben 75'i konuşuyorum bak Çok iyi böyle hatırlıyorum yani Korktuk da tabi şimdi buralar basallar, masallar, Kızılay meydanları böyle. Camdan bakıyorsun görsen ordu gibi yığılmıştılar ya. Zaten 80 ihtilaliyle davetiye öyle çıktı yani. bu Sağ sol olaylarında falan. Ya 75 nere, 2016 nere, yani 4 seneyi değil 40 seneyi konuşuyorum. 40 senedir bildiğim kadarıyla memlekette silah durmadı ya. Kan durmuyor, kan durmaz. Siz, Kur'an'a dönmedikçe buyuruyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَعْزَلَى Allah Allah'ın indirdiği Kur'an'daki hükümlerle benim ümmetim yönetmezlerse memleketlerini, vatanlarını illa فَشَافِمُ الْقَتْلُوا Öldürülme hadseleri yayılır diye de var. Allah be benim Allah savaşlarını kendi aralarında patlatır, iç savaş çıkartır diye de var. Kaç tane hadis var yani. Eşin millet birbirini öldürüyor ya. Müslümanım diyenler birbirini öldürüyor. vatan i̇şte aynı vatanın vatandaşları öldürüyor. Bakıyorsun kandırılmış işte genç kızlar, çocuklar, benler canlı bombaya bulmuş falan filan. Yani Rusya'dan Yunanistan'dan ithal etmiyoruz yani. İçimizde yani birbirini öldürüyoruz. Acıma diye bir şey yok. Canavar olmuş millet yani. Canavar. Yılan gelse böyle akrep o öyle yapmaz. Canavar olmuş. Çünkü neden İslam ahlakı yok. Kur'an nizamı yok. Kur'an düzeni yok. Kısas yok. Adamı alıyorlar, bırakıyorlar, salıyorlar. İfadesini alıyorlar, salıyorlar. Hapse atıyorlar. Teröristleri besliyorlar, besliyorlar. Af çıkarıyorlar. Dışarı çıkarıyorlar. Ondan sonra bir itiraz oluyor. Bir bilmem ne oluyor. Bir çözüm süreci bilmem ne bir bahaneyle bir de baktın. 5-11 kişi çıkmış dışarı. Hala da o çözüm süreci tutsaydı yani genel af Lafları vardı yani. genel af, Bütün teröristler af. Bunlar konuşuluyordu. Pazarlık masasında maddenin biri buydu yani. <gülüyor> Bu adamlar döner mi? Bu adamlar tevbe mi? Bu adamlar Görüyorsun milletini nasıl kesiyorlar, bombalıyorlar, parçalıyorlar. Yani bir de bunların af olduğunu düşün. Yani şu anda 300-500 tane Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Bir de bu 5-10 bin tanenin sokağa çıktığına bak düşünsen. Memlekette herkes öldürecekler. Yani ne akla hizmet ediyorsunuz? Kur'an'a dönmeden düzelmeyeceksiniz diyorum size. Yine söylüyorum size. Böyle günfil kısas hayat. Yaşamak istiyorsanız kısasta hayat var. Katili öldüreceksin. Yardım eden de katildir. Destek veren de katildir. Öyle ya? Onu doğruya biri getiriyor, biri planlıyor, biri koyuyor, biri yerleştiriyor. Bir bir kişi yapamaz ki bu kadar düzeni. Bunlar hepsi iştirak. Bütün dünya bir adamın kanına ortak olsalar buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ekebehumullah finnar. Allah hepsini cehenneme atacak. Yani ceza hepsine verilecek. Sadece öldüreni değil. E neden? Kanda ortak oldular. Bunlar kanda ortak. Bu böyle nereye gidecek? Demin Tayyip Bey konuşuyor. Allah selamet versin. Adam adamcağız? Yahu diyor bıktık diyor ya. Akademisyeni diyor bunlara destek veriyor diyor. Milletvekili destek veriyor diyor. Memurdan destek veren var diyor. Yani adamlar mecliste Adamlar, hacı hocayım diyenlerden destek veren var ya, hacı hocam diyor. Müslümanız, cemaatız diyor adam, PKK'ya destek veriyor. Ya diyor, böyle bir şey olabilir mi diyor, bak. Ben de şikayet ediyorum, Cumhurbaşkanı da şikayet ediyor. Ne yapacağız şimdi? Diyor. O da diyor ki, adliyenin diyor, bir kapıdan giriyorlar diyor. Bak, daha ben cumartesi akşamı dedim, o bu akşam söylüyor adam. Adliyenin bir kapıdan çıkıyor, giriyor diyor, o karidordan çıkıyor diyor. Ya diyor bu nereye varacağız diyor ya. Herkesi öldürüyorlar diyor. Bu teröristler diyor böyle ne olacak? Bunlara destek verenler var diyor yani. Ondan sonra da lafı nereye getirdi? Ceza kanunlarını dedi değiştirmek lazım. cezai müediyelerin artırılması lazım ve şiddetlendirilmesi lazım. Ve destek veren işte milletvekili, milletvekili olmaz diyor. Hepsini diyor cezaya sokmak lazım diyor. E mübarek Kur'an-ı Kerim zaten bunu 1400 senedir söylüyor. Hadi şerifler 1400 senedir söylüyor. Ondan sonra biz devamlı bunları söylüyoruz. Ben 80'lerden beri şeriat vaazları yapıyorum. E tabi Tayyip Bey ne yapsın? Bu düzeni Taype kurmadı. Bu sistemi de o kurmadı. Bu anayasayı o yapmadı. Adamcağız ne yapsın? Yamalı bohça gibi orayı yamıyorlar burayı yırtılıyor. Orayı yamıyorlar burayı yırtılıyor. E böyle bir şey tutabilir mi? Kur'an'a bakmamışlar, hadise bakmamışlar, fıkha bakmamışlar, akaide bakmamışlar, tasavvufa bakmamışlar, İtalya'ya bakmışlar, İsviçre'ye bakmışlar, Fransa'ya bakmışlar, Almanya'ya bakmışlar, Rusya'ya bakmışlar. Ne kadar gavur varsa oradan kanun getirmişler. Mecelleyi, ahkam, şeriyeyi, adliyeyi kenara kaldırmışlar. Bu kadar Şeyhülislam'dan, ulemanın, evliyanın, Kur'an'dan, hadisten çıkarttığı 1400 senelik yürürlükteki nizamları kaldırmışlar. Fransa'dan, İtalya'dan almışlar. Habertüsü de onu dedim ya Müslümanız diyorsunuz, Kur'an bizim kitabımız diyorsunuz. İki, iki, iki yasayı da Kur'an'dan alın ne olur ya. İtalya'dan, İsviçre'den aldınız. İki tane de Kur'an'dan alın ne olur Müslümansınız ya. Ya şimdi Tayyip Bey haklı. Cezaların artılması lazım. İlletvekili falan dokunulmazlık olmaması lazım bu işte. Bu katillik artık. Bu cinayet yani. Adam. Bak işte CHP'nin adamı. Sezgin Tanrı kulumu nedir işte? E orada bombalandığında PKK'nın bir kanalındaymış. Bütün haberler şimdi onu söylüyor. Kanalın adını verip de reklam yapmayan zaten aklımda da kalmıyor da. Ondan sonra. Efendim niye böyle yapıyorsun? Özgür Kabahatinden büyük. Onu ben evvelce eski çekmiştim. Banttan yayın. Ulan banttan yayınlan canlıya yayın. ne farkı var? Teröristin kanalı. Kanal terörist. Adam askeri bombalayın diyor, polisi bombalayın diyor. Bu kadar milleti bombalayın diyorum. Milleti sokağa çağırıyorsun. Bu kanala sen CHP'yim diyorsun. Atatürk'ün partisiyim diyorsun. Nasıl çıkıyorsun ya? Ondan sonra birlik olalım, birlik olalım. Ya e nasıl birlik olacağız arkadaş? Zaten EDP'nin ne olduğu belli. E CHP'de de böyle adamlar var. E böyle adamlar lan. Nereye gidecek? Atatürk'ün posterini indirdi diyorsun. Adam ihraç ediyorsun. Burada PKK'ya çıkıyor. Adam ihraç etmiyorsun. E bu böyle... Yani meclisin içinde terörü destek verenler var diyor Tayyip Bey. Bunu boşuna demiyor ya. E böyle terörüme, milletin seçtiği vekil, milleti gelip öldüreni destek veriyor. Orada 35 kişi, bunun içinde alevisi var, sünnisi var, namaz kılanı var, kılmayanı var, açığı var, kapalısı var. Yani 35 kişi ne demek? Otobüs şeyinde her sınıf insan var. Herkesi bombalıyor bu yani. Bunun dini yok. Bunun mezhebi yok. Bu canavar da gelmiş burayı bombalıyor. Kim varsa gitsin. Camii de bombalamıyor yani. Otobüs durağını bombalıyor. Yani her sınıf insan. Ya dolayısıyla sen burada şimdi e, nasıl CHP'lim diyorsun ya? Bütün vatandaşı öldüren kanala çık, adamın seni çıkarttırdı mı? Demiyorsun ki bunu. Kulağın çek veya ihraç et bir şey yap. Bu PKK'ya destek verenler burada barınmasın de. Ama yok. Yani derdimiz sadece bir hedefe değil. Elvan Elvan. Yani bu desteklerle biz demiz adamlar yüz buluyor ya. Yüz buluyor. Kızılay'ın ortasına gelmiş patlatıyor. Çünkü mecliste adamı var. <gülüyor> Kızılay'a gelir. Onun için artık Kur'an'a dönmekten başka çare yok. Hükümet ne yapacak? Yani elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama her taraf eşkıya dolmuş. kavur. Amerikan elçiliği iki gün evvel diyor ki, işte birkaç gün sonra patlayacak diyor Ankara'da bile. Bu Amerikan elçiliği. Amerikan elçiliği diyor o sonra patlıyor şimdi bugün Amerikan elçiliği şey Amerikanın bilmem ne bakanı mıdır nesidir açıklamıyor. Türkiye ile gönlümüz beraber ne lazım senin gönlün ya ne lazım silah verme yeter bomba verme yeter zaten bu teröristlere bombayı sen veriyorsun PKK silahları hep Amerikan malı çıkıyor yani bu bombaları sen veriyorsun zaten o ne bizimle gönlün beraber ne numarası yapıyorsun ya Fransa o yandan, İngiltere bu yandan, beraberiz, şöyleyiz, böyleyiz. Bırakın şu yalanları ya. El-küfrun milletun vahiydi. Bütün gavurlar tek millettir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz Müslüman düşmanısınız. Müslümanın kanı canı sizde beş para etmez ya. Etmez ya. Suriye'de milyon öldü, Irak'ta milyon öldü, orada milyon milyon. milyon. Kaç milyon insan gitti? Birkaç senede, on, on beş senede, Irak olaylarından beri şurada milyonlarca insan öldü, öldü. ...ırzı, namusu, muaciri, bilmem ne, 10 milyon, 20 milyona gider. Yani bu nedir ya? Sizin içinizde böyle bir şey olsa 20 tane, 30 kişi Fransa'da dünyayı ayağa kaldırdınız ya. Burada 10 milyon insan gitti ya senelerdir ya. Zaten Irak'la İran'ı çarpıştırdılar. 10 sene Irak'la İran, 10 milyon oradan gitti Saddam'la Hümeyn'i zamanlar. 10 milyon sırf orada gitti. Ondan sonra baba buş bilmem, oğul buş bilmem ne. O dönemlerden sonra da 15 senedir. Sen ne diyorsun? Ne 10 milyonu ya? Ben konuşuyorum yani. 20 milyonu geçmiştir. 20 milyon. oradan 20 tane bilmem ne Charlie Hebdo bilmem ne Peygamber sallallahu hakaret eden, söven adamları 20 kişi için bütün dünyaya kaldırdınız. 20 milyon orada Müslüman öldü. Çıt yok. Siz insan sınıfından değilsiniz ya. İnsan olsaydınız Müslümanların derdini de anlardınız. Bırak onların kınamalarına. Kına yakıyorlar onları. Onların kınamaları kına yakmak. Oh! Onlar karıştırıyor bu memleketi. Yahudi Siyonizm karıştırıyor, Amerika karıştırıyor bu memleketi. Bölmek istiyorlar bu vatanımızın. PKK bunun piyonu, IŞİD bunun piyonu, PDE bunun piyonu, KACAK bunun piyonu. E, i̇çeride diğer Müslüman cemaatlerden de var biliyorsunuz. Onlar da onlarla beraber hareket ediyor, Mossad'la. Ve böylece bu memleketi parçalamak için uğraşıyorlar. Neymiş hükümeti devirecek. Hükümet böyle mi devrilir ya? İstemezsen, beğenmezsen, rey vermezsen hükümete devirirsin. Yani bu hükümeti istemiyorum diye bu kadar insan öldürülür mü ya? Hükümeti indireceğiz. Neyin hükümeti indiriyorsun? Böyle Sen katillik yapıyorsun, cinayet yapıyorsun. Önüne gelen insanları öldürüyorsun. Hükümeti beğenmiyorsan rey vermezsin. Sana, bana ne? Bu başka bir şey yani. Bu dava başka bir şey. Bu Türkiye'nin bölünmesidir. Bu Türkiye'de İslam'ın ilerlemesinin durdurulmasıdır. Bu Müslümanların yeniden eziyete düşmesidir. İşte parçalamak. Yani. Allah şerlerinden muhafaza duadan başka yapacak bir çaremiz yok. Duadan başka yapacak bir çaremiz yok ama yöneticilerin çareleri var. Herkes benim gibi dua ile yetinemez. Bir yandan dua edeceğiz, e bir yandan da işte yasaları hazırlasınlar arkadaş. Fezlekeleri getirdiler meclise. Ondan da konunun kaldırsınlar. Oradan cezai müeyyideleri artıracağız diyor Tayip Bey. Bülent evvel bu onun bu dediğine herkes hareket etsin, destek versin yani. Adam cezayı artırması lazım yoksa bu jön yemeyiz. Cezalar artırılsın. Yani doğru diyor oradan gir oradan çık iki kapıdan efendim hapse giren üç ayda çıkarsa adliye koridorundan hemen iki saat şeyde çıkarsa yani benim gibi adam bu memlekette 700 gün 800 gün yatmışım ya. İki seneyi geçti benim hapis sürecim ya iki sene. Yani üç senedir tümü de daha şey sen beraber e, arandığım marandığım şusum buzum alındığım verildiğim üç sene ya benim senin. ya ben ne yapmışım? Ya bu adamlar iki saatte oradan gir oradan çıkıyor. Kotaşı olur mu ya? Ya siz suçluyu suçluyu suçsuzu ayırt edemezseniz suçsuz insanlara bu kadar zulüm yapıp suçlu insanlar sokakta gezerse böyle eşkıya olur. Eşkıya olur. Yani böyle. Geçen emniyeti taradı o kızlar. iki tane kız gittiler orada taradılar sonra gebertildiler. E mesela onlar Hürriyet Gazetesi onları çağırdı o zaman. O kızın bir tanesi ben şeyim öğrenciyim işte bu ne para alıyorlar işte öğrenciye burs bilmem ne pankart açtım da bana şöyle de bana böyle. Aa masum kızlar. işte efendim öğrenci haklarını savunanları terörsü ilan ettiler. Bütün gazeteler onları savundu. Bak. Halbuki o zaman emniyette kaydı vardı bunun. Biliniyor mu Ağcabec terörist oldu. Türkiye'deki en büyük tıraşlı gazet, tıraşlı gazeteler o kızları savunuyordu. Ama geçen bir de. polise alenen tokan ortasında hiç gizlenmiyor da yani ortadan silah atıyor. Bütün haberlerde sokakta. Ne cesaret ya. Ya bu teröristleri sanki Hürriyet Gazetesi'nin istihbaratı bilmiyor yani. Bile bile en meşhur gazeteler teröristleri savunuyor bu memlekette ya. Savundular yani. Biz bu şekilde nasıl oynayacağız? Artık dayanacak gücümüz kalmıyor şimdi Tayyip Bey burada adam. Ya bu dedi yani sabır mabır bir şey kalmadı. bu dayanılacak bir şey yok diyor ya. Bir de ceza veremiyorsun adama. Adam kendini geberttirene kadar ya da birkaç polisi askeri şehit etmeden adam hapse bile atamıyorsun ya. Bu kadar sicili var. Dokunulmazlığı var. Bu nedir ya? Bu nedir? Geçenki bombayı e, millete atan, orada kaç kişi öldü? Efendim 29 kişi bundan bir evvelki bir bombayı atan e, ciddi milletvekili başını sağ, sağ olsun diyor teröristin ailesine. Başını sağ olsun diyor. Orada bu kadar Halk vatandaş ölmüş başını sağ olsun demiyor. Hücre öldürene başının sağ olsun diyor. Bu da milletin vekili. O zaman terörist teröristlerin vekili diye bir terörist partisi kurun. Teröristlerin vekili olsun. Milletvekili olur böylece böyle şey? Yani hep Kur'an'a uymamaktan hep kısas yapmamaktan hep katilleri beslemekten hep bu işler bundan. Çünkü adam diyor ki ceza alsam da masam da bir sene iki sene beş sene Herif zaten dağda mağarada kalmaya alışmış. Hapishane ona beş yıldızlı saray gibi görüyor. Hayatı dağda geçmiş. Hapishanede o. birkaç bostan yan geliyor Osman. Adam rahat. Yani hapishanede tatile geliyor. Tatile nasıl olsa çıkacağım diyor. E böyle terör engellenir mi ya? Devirtat çıkmış bugün. Ya bir acımızı bile paylaşamıyoruz haberlerde. Acımızı bile paylaşamıyoruz. E ne acısını paylaşan? Katillerin acısı paylaşılır mı insanın? Sen benim babamı öldür. Sen sonra cenazede ön safa dur. On sene numaradan ağla falan. E acımızı paylaşamıyoruz. Ulan babamın katilisin. Senle mi paylaşam acım? Kiterim anamla paylaşırım, kardeşimle paylaşırım. Sen kimsin? Terörüsü destekleyenle ben nasıl acımı paylaşırım? Milletten yüzüne bakarak dalga geçiyor yani. Acımızı paylaşamıyoruz. Ulan sen değil misin millete sokağa çıkın diyen? Sen değil misin bütün doğuyu kan gölüne boğan? 57 kişi bir kere de senin sokağa çıkın dediğinde öldü ya. Doğuda Kürtler öldü. Orada da halk vatandaş öldü ya. 57 miydi neydi? Geçen birkaç aylar evet. sokağa çıkın dedin 57 kişiyi öldürdü. Şimdi acımızı paylaşamıyoruz ya millete. Millete sövmeyin suratına bakarak ya. Neyine acını paylayacak? Bir de çok manidar bir ifade. Sivillere yapılmıştır. Sivillere yapıldığı için lanetliyorum. Kınıyorum, bunuyorum. Ne demek istiyor yani? Askere olsa lanetlemem. Sivil olduğu için. Çünkü bunlar biliyorsunuz her olayı kınamıyorlar. Her bombayı lanetlemiyorlar. E geçenkinde askeri araçların orada oldu. Birçok e, yani tabi genel halktan memur da olabilir ama e, asker öldü bayağı. Subay mı? Ankara'da yine olan o şehre ışıklarda ışıklarda meselesi. Orada da asker araçlarını vaktini kolladı. Bak orada böyle bir şey hatırlamıyor. Şimdi bu diyor ki sivillere yapıldığı için lanetliyorum. Yani asker olsa helal. Öyle mi? Asker dese benim çocuğum ya. Onun çocuğu bak burada insanlar çocuklarını askere göndermişler. Polis yapmışlar gencecik yavrularımızı. Ne suçları ne günahları var? Milletin güvenliğini sağlamak için şey yapıyorlar. Onlara öldüreni niye lanetlemiyorsun? Niye kınamıyorsun? Onlara gerilla diyorsun. Terörist bile demiyorsun. Ondan sonra bu sivilleri olmuş da lanetmiş. Böyle bir şey olur mu ya? Katil, her türlü katili lanetleyeceksin. Sivil asker fark etmez. Vatandaş var herkes can. Allah herkese can güvenliği vermiş. Bir can vermiş. Hemen katelen hepsi sen. Peki hemen katelen ne ya? Bir insan öldürse bütün insanları öldürmüş gibi. 7 milyar insanı öldüren neyse bir kişi öldüren o diyor Kur'an. Sen namaz Müslüman soslar cumaya çağırıyorsun bileti gitmişsin orada parkta cuma kılıyorsun bilmem ne. Müslüman sen Kur'an'a bak. Bir kişi öldüren bütün insanları öldürmüş gibi katildir diyor Allah Teala. Lanetlidir diyor. Günah vebali bütün insanları öldürmüş kadar büyüktür diyor. Sen sivilleri askeri ayırıyorsun, polisi ayırıyorsun. Böyle bir ayrımcılık milletvekili yapar mı? Milletin vekili olan sivil asker bilmem ne halka ayırır mı? O asker de sivil bir halkın çocuğu. O polis de sivil ana babadan doğmuş. Onu da babası evde onu bekliyor ki. Karısı var, çocuğu olan var. Bak yetim kalmış çocukları. Onlara lanet yok mu onları öldürenlere? Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Biz milleti uyandırmaya devam edeceğiz. Yani memleketi o hale geldi ki perşembeyi bekleyemiyoruz ya. Haftadan haftaya perşembe şehitleri okuyorduk. Haftaya va vakit yetmiyor. Haftada ikiye, üçe çıktı. Hepsini de perşembeye bırakınca yarım saat yoğun liste çıkıyor. De gün de geçiyor. İnsanlar ruhuna bir şehadet hediye bekler. Şehitleri olanlar işte aileleri sabır duası, ecir duası bekler. İşte o insanlar da bizim de cemaatimizden, tanıdıklarımızın babalarından öldü. Şimdi orada isim vermeyelim tabii ki insanların. Özelde aranırız, bas sağlığı dilenebilir ama yani burada e, biz tabii tanıdığımız da var ayrı bir şey ama şimdi tanıdık tanımadık fark etmez. Ki. Başörtülü de var, baş açık da var. Bunlar hepsi Müslüman halkımız. Bunların hepsi zulmen öldü. Bunların hepsini Allah Teala şehit muamelesi yapar. Müslümana ölene, Müslüman ölmek. Tabii ki Müslüman bunlar hepsi Müslüman isimlerinden anlaşılıyor. Müslüman ismi olduğundan anlaşılıyor. Günahsız kul olmaz. Dua attık işte Allah affetsin hepimizi affetsin. O ayrı bir şey. Ama haksız yere öldürülme durumu bu. var. Burada adam ayrılmaz fark etmez de. Yani demek istiyorum Perşembe'ye bile bırakamıyorsun taziyeyi. Yani haftayı da 2-3 olaya çıktı. Bu böyle e, sürdürülebilir bir durum değil. Sürdürülebilir bir durum değil. Bugün de çıkmış bir yetkili alışacağız bu işlere artık. Terör var bilmem ne. bu laflar doğru değil. Hem de adli bir makam başındaki bir san e, ne demen lazım? Arkadaşlar Kur'an'a döneceğiz yani. Çünkü bu vaziyette bu terör durmuyor. Kısasta hayat var Allah buyuruyor deseydi daha az tepki alırdı. Daha az tepki alırdı. Çünkü Allah'ın kelamı kısasta hayat var. Diyanetin mealinde de var bu ayet yani. Dolayısıyla ya ben diyanetin mealinden okudum derdin yani. Kimse bir şey diyemez. Kısasta hayat var. Bu katilleri beslemeyelim. ...bunları oraya getirenleri, taşıyanları, götürenleri, bombayı yerleştirenleri beslemeyelim yani. Çünkü bunlar hepsi katilde ortaktır demesi lazım maalesef. Maalesef. Yani en yetkiliden, efendim, adalet mekanizminde yetkili bir insan çıkıp da teröre alışalım, bu işler böyle gider e, şeklinde bir şey... ...milleti ümitsiz eder yani. Halkı moralsiz eder. Eyvah! Sokağa çıkmayalım, alışverişe gitmeyelim... Markete girmeyelim. Herkes böyle korku. Zaten ekonomi zayıfladı. E, bir yandan turizm duruyor. E, bu yandan ekonomi de gidiyor. Şimdi insanlar alışverişe bile çıkamayacak hale geldi. Her dakika bir yerde kalabalığa girmeyin. Şuraya girmeyin. Buraya girmeyin. Böyle ilanlar gelmeye başladı şimdi. E, şimdi böyle ilanlar verilirse ondan sonra dün baktım sağdan soldan ilanlar. Şu arabalar canlı bomba olabilir. 20 tane arabanın aracının plakasını veriyor. <gülüyor> bu ne demektir? O canlı bombaya demektir ki plakanı değiştir. Yani şimdi ben ben böyle bir mantıklar görmedim yani. Canlı bombaya demektir ki plakanı değiştir. Ben zaten gidiyorum yoldan o plakayı nereden göreceğim zaten geçerken patlayacak yani. Bana niye bu plakaları veriyorsun? Yani bu nereden çıkmış bu plakata atma işleri? Bunları kim yapıyor? E plaka yani teröriste diyor ki plakanı değiştir. Operasyon yapacak bir ilçede davullar zurnaları operasyon bu olur. 10 gün evvel haftaya buraya giriyoruz. Ya bu bütün terörist kaçtı zaten. Yani ben bunları anlamıyorum. İyi niyetli insanlar çoğunluktadır ama arada vatan hainleri de var. Bunlara da uyanık olalım. Böyle haberler önceden kabak gibi sızdırılmaması lazım. İstihbari emniyetin haberleri, plakalar verilerek çarşaf çarşaf herkese mesaj gelmez. Bilmem ne telefon kampanyası gibi şu bombalı araçlara dikkat edin diye bu memleket ne oldu ya? Mantar gibi bomba olmuş yani insanlar hiç yere çıkmayalım. Alışveriş kalıyor, ekonomi bozuluyor, bütün milletin gücü zaten bozuk. Yani tam bir kaosa doğru insanları götürmek için böyle hareket eden bazı amir memur takımında da var. Hain var içeride. Zaten içeride hain olmasa teröristler bu kadar başarılı olmaz. Mutlaka açık var içeride. Biliyorsunuz yani hükümet nelerle uğraşıyor biliyorsunuz. Hükümet zaten o açıkları tıkatmaya, o delikleri tıkatmaya uğraşayım derken işte böyle de kaçıyor işte bazı şeyler. Çünkü içeride hain var. Adam, memur, polis ve hatta müdür, komiser neyse istihbarıyı, bilgiyi alıyor, şurası patlayacak amirine demiyor. Niye? Patlama ön, önlenmesin, hükümet zarar görsün diye. Bu kansız, bu namussuz, bu öyle şerefsiz polis mi olur ya? Bir şerefsiz subay mı olur ya? Var ama Yukarıdaki yüzbaşısını albayına bildirmeyen müdürüne bildirmeyen memurlar var. Hala. Çünkü kafadakileri biraz tanıyorsun. Altlara tam inemiyorsun. Kılcal damallara kadar kolay iş değil. Siter takarken bile büyük damallara takılır, Kılcal damara siter takılmıyor. E ne olacak bu sefer? İşte böyle kaçıyor işte. 30 tane canlı bomba şey varsa işte 20'sini önlese üç işte tane de kaçıyor. Çünkü neden? Adam haberi gizliyor. Evvelce dolu haberlerde çıktı bu konu var İstihbari bilgi almış. Memur öbürüne söylemiyor. E yetkili birime söylemiyor. Hasır altı yapmış. Zaten orada 3 gün dosyayı bekletse 3 gün içinde patladı orası. Olay bittikten sonra rapor orada duruyor. Kaç tane ben böyle olay haberlerde izledim falan. Adam diyor ki sonra uyandık diyor. Halbuki diyor bildirim yapılmış diyor. İkbar yapılmış diyor. İkbar bize gelmedi diyor. Yetkili birime gelmeyince yetkisiz de iş yapamıyor. Oradaki biri duman altı yapmış. Kain çok. Ya Rabbi bu emniyette, askeriyede, nerede vatan haini varsa bunları temizle ya Rabbi. Nereki Mossad'la, si Siyah'a Siyonist'le, PKK'nın şunun bunun adamları varsa içeride bunlara bilgi veren sızdıranları kahreyle mahveyle perişan eleyip Ya Rabbi memurin tabakasının tümünü vatanlı milletini seven Müslüman kullarından eyle ki bu şeyler tabi Azami nispette, kadere çare yok da Azami nispetle önlenebilmesini Takdir eyle ya Rabbel alemin diyorum Amin Ne diyeyim? Bak iki hadis eksik Okuyacağız Vaktimiz ona göre Bizden sonra da program yapanlar var. Ben şu anda 400 şekerim yani Şu anda 400 yüz şekerle Sohbet yapıyorum size Ben de keyfimden konuşmuyorum burada Derdimden konuşuyorum yani Burada kimse göbek attığımız halimiz yok Acımız hepimizin bütün insanların morali bozuk. Bir lokma yemek yemedik yani. Orada bir çorba koydular, yemeği yemedik. E şimdi bir haber seyrediyorsun, onun iki yaşına yetimi kaldı, onun şusu kaldı, bunun şusu kaldı, onun babası gitti, onun anası gitti. Bir kız ana bilmem çocuk üçü birden gitti. Yani bir haber e, detaylı bir habere yeni bakabildim yani. Yani şekerim 400'e çıkıyor. Yediğim bir tabak çorba yani, ikinci tabağa koydular, yemedim. Yani ikinci ikinci tabağı yemedim yani. Bir tabak şeyim. çünkü e, bütün moralim şey oldu. Alt üst oldu. Bu memleket ne olacak? Ta bak 75'deki Kızılay'daki o solcu, işte Marxist komünist o yolları tıkamışlardı orada. Camdan seyrediyorduk alt babamın ofisinde o korkuyordular yani herkes. Bürolara girerlerse hepimizi keserler diye böyle. Ta o çocukluktaki şey aklıma gel. Yahu dedim Ahmet, 75'lerden 2016'dasın ya. 40 sene olmuş dedim... ...bu memleketin nedir bu çektiği... ...bu Yahudi hiç mi bırakmayacak bu memleketin başını ya... ...o bitiyor Alevi Sünni... ...o bitiyor Kürt Türk... ...o bitiyor sol ...o bitiyor irtica... ...nedir ya... ...biraz ilerlesek ekonomiyi diyor. ...biraz düzeltsek indiriyor aşağı... ...ne yaptılar Erbakan Hoca'ya... ...altı ayda... ...sekiz ayda indirdiler adamı ya... ...ekonomiyi düzeltti... ...herkese yüzde yüz zam verdi... ...bütün tekstilmekti... ...bütün iş adamları... herkese görüşüyorum ben... ...eskiden beri var. Herkes dediler ki altın çağımızı yaşıyoruz. Ne güzel yani insanlar alışıyor. Bir güvenlik, bir huzur, bir bolluk. Sekiz ay geçmedi Fransız hocası, Yahudi. Hemen talimat verdi indirin aşağı. Buradaki gazeteler başladı. Hürriyeti, milliyeti bilmem nesi. Öfendi, Ali Kalkancı bilmem ne. İki tane sarık küppe, çarşambadan iki resim, irtica, koca hükümeti devirdiler. Bunlar böyle senaristir yani. Kendileri yazar, kendileri oynar, kendileri çizer yani. Şimdi aynı şeyler hızlanarak devam ediyor. Çünkü Mossad'ın, şeyine çomak sokulduğu anlaşılıyor. Bu memleket bu kadar bu sıkıntıya girmez. Ufak tefek olay olur. Ne zaman böyle sıkıntıya giriyor? İslam rahatladığı zaman, Müslümanlar ilerlediği zaman, ekonomi düzeldiği zaman, Türkiye lider ülke konumuna biraz geçmeye başladığı zaman düğmeye basarlar. Bunun için Müslüman cemaattan, Hacı Hoca'dan bile... Adam bulurlar yani. Oyuncu var yani. Bu tiyatronun oyuncusu. Anlı Secdede diyeçüt kılan oyuncular da var bu işte. PKK ile birleşiyor adam ya. Adam Gazeteci, yazar Müslümanım diyen cemaatin adamı gidiyor. Diyarbakır'da arka kapıdan Diyarbakır Belediyesi'ne giriyor. Ne yapabiliriz de? Ortalığı karıştırabiliriz diye. Ya Diyarbakır Belediyesi'ne arkadan giriyor. Arka kapıdan ne görüyorsun? Dürüstsen ön kapıdan gir. Gazetecilere de demeç ver. Niye arka kapıdan giriyorsunuz? Namaz kılıyorsunuz, karılarınız kapalı. Yazık değil mi ya? Bu milleti kandırıyorsunuz Müslümanız diye. Sizin PKK ile katille ne işiniz var? Siyonistler ne işiniz var? Tevbe kapısı açık. Tevbe de etmez. İman tazelemekte lazım yani. Yoksa bu milletin düşmanı çokmuş ya. Hep zaten ne demez? Yani Ağacın kurdu kendinde. Ormana demişler, balta diye bir şey çıktı. Yandın demişler yani. Orman demiş, yanmam demiş ya. Balta neymiş demiş ya. Milyonlarca, milyarlarca ağacın var demiş. Sonra turmuş demiş ki, benden bir şey var mı o baltada demiş. Demişler var. Demiş ne? Sapı senden demiş. O zaman yandım demiş. Sapı bendense yandım demiş. Bizi yakan yine bizim içimiz, Müslümanım geçinen zındıklar var bu memlekette. Allah şerlerden muhafaza ne diyeyim ben ya? Hadis mi okuyayım? Gazete mi okuyayım, Bu milletin canına mı okuyayım, Ne diyeyim yani? Bu kadar zalim var. Bunların can canına okuması lazım. Milletin canına okunun mu? Milletin ruhuna okul. Ölenin ruhuna. Milletin ruhuna okuyalım da ölmüşünün geçmişini Ama bu zalim var, katil var, zındık var. Bunların da canına okumamız lazım ara sıra. Yoksa bir şey yok. Herkes susmuş. Kınıyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Herkes birbirine mesaj atıyor. Kandil mi bu ya? Ne kandil tebriği gibi, teb tebrik atar gibi kınama şeyini. Otomatiğe bağlamışlar artık kınamayı. İki günde bir olay oluyor, basıyor düğmeye. Kınıyoruz, kınıyoruz. Ya bu işte ruh yok yani. Böyle bir kınama olmaz. Burada bir vicdan kalmamış. Du duygular dumura uğramış. Böyle bir şey olmaz. Burada yanarak konuşacaksın. Aynı klişe haline getirmişsin. Aynı kelimeleri açıklayıp duruyorsunuz yani bütün herkes. Böyle şey olmaz orada yara yaparmak basacaksın, ilacını söyleyeceksin, çözümünü üreteceksin. Bir an evvel Kur'ana dönülecek. Maslaha ve'l ümmet Ümmetin evvelini ıslah sonunda düzeldir. Madem Kur'an'dan kısastan alamıyorsun şeyi, irtica hortladı derler. O zaman Amerika'da da idam var. Madem öyle de ki Amerika'da da iğneyi basıyorlar şırıngayı, adamı öldürüyorlar. Neden? Cinayet işlemiş. Suç işlemiş. Fesat çıkartmış. Amerika'da idam var. Bazı eyaletlerde. Ekseri eyaletlerde var. Hangi eyaletlerde idam var? Oralarda da olay yok. Tabii. Olay çok az. Onun için yani madem diyemiyorsunuz ki Kur'an'dan alacağız. Amerika'dan aldık deyin. Ben size akıl öğreteyim. Amerika'dan aldık deyin. Amerika'nın kanunu getirin. İdam nerede varsa getirin. Gidin Filipin nerede varsa oradan alın. Şeyde Güney Amerika'da varsa oradan alın. Ne yapayım yani? Ne yapayım yani? Kur'an demekten korkuyorsanız İrtica hortladı diyecekler diye bir yerden alın. Katilin canını bağışlamayın. Bu Allah'ın hakkıdır. Bu öldürülenin, velilerinin, yetimlerinin hakkıdır. O kadar yetimin hakkını affedemezsiniz. Adliyeden kapıdan çıkartıp salamazsınız yani. Onun için Tayyip Bey'e katılıyorum. Cezaların artırılması diye bir sinyal verdi yani. Bu cezaların bir an evvel dedi dedi meclis falan anlamam dedi yani. Bu dedi dokunulmazlık demek istedi yani. Milletvekili de olsa dedi. Daha ne diyecek adam? Ya bunu işte milletvekilleri şey yapsın. Piran evvel bu işlerini ne alsınlar. Yoksa bunlar milletvekili mecliste bunların lehine konuşursa bunları durduramayız yani. Mecliste adamı var adam. Teröristin bile mecliste adamı var. Bizim adamımız olmazsa bu kadar öldürülenin, şehidin, şu edanın adamı olmazsa bu meclis yürümez. Öyle mi? Bir ayının hikayesini anlatmıştım size yani biliyorsunuz. Uzun bir hikaye yani. Hayvan öldürme yasağından, lazı, mahkemede işte bilmem ne kadar ceza şeydi. Bana hakim bey dedi, bu dedi şey dedi, ben dedi ayı öldürdüm diye niye bana dedi böyle ceza veriyorsunuz ya? Dedi kanun var. Nasıl kanun var? Dedi. Ay hakkında kanun var. Dedi var hayvanlar hakkında kanun var. E peki dedi o dedi kanunu kim yapmış dedi. Kim yapacak dedi millet meclisi dedi. Millet meclisinde kim var dedi ya. Millet meclisinde ayının adamları mı vardı dedi. ki millet meclisinde milletvekilleri var. E ne olacak dedi. E milletvekilleri dedi hayvan haklanışı demiş. Av yasağı var bilmem ne var sen önüne geleni öldürebilir misin? Bizim bahçeye girdi diye veya da yan ormanda buldum diye. Falan falan. baktık ilaz içinden çıkıyor. Hakim Bey dedi aç ha böyle göğsünü. Dedi ki o ayının ki dedi o mecliste adamları var dedi. ...benim adamım yoksa dedi... ...vur beni dedi ya... ...vur beni dedi ya... ...şimdi teröristin mecliste adamı var da... ...şehitlerin adamı savunanı yoksa... kapatın o meclise... kapatın o meclise... ...bu iş şeye döndü yani... ...hayvan hakkından beter ödü... ...adam canını vermiş bu vatan için... ...hakkını savunan meclise yok yani... ...bu, bu olacak bir şey değil... ...şimdi biz Riyad'dan bahsediyoruz... ...işte efendim... Hadis-i şeriflerde ihlastan bahsediyoruz. Ee, önümüzdeki dakikalarda 20 dakika kadar vaktimiz var. Ben size yine birkaç hadis-i şerif okuyayım. Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi. Her şeyden beyan etti bize. <gülüyor> Ani İbni Abbas'ın İbn Abbas radıyallahu anh ve ediliyor. Anin Nebi sallallahu teala. Aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi buyurdu. Kale buyurdu. İnne fi cehenneme Şüphesiz cehennemde vardır. leva diyen, elbette bir vadi var. İki dağ arası gibi çukur, oyuk bir yer. Cehennemin içinde burası. Testaizü sığınır cehennemü. Cehennem bile sığınır min zâlikel Vadi O vâdiye atılmaktan. Diğer yerlerde bulunan mesela cehennemin diğer bütün bölümleri, bölgeleri derler ki Ya Rabbi eûzü bike min hazel vâdi. Şu vâdiye bizi atmandan sana sığınırız. Cehennemin diğer yerleri, orada ateş. Orada cehennem, ateş bile ateşten korkuyor. Öyle ateş var, ateşi de yakıyor yani. Cehennemin diğer bölgeleri, gün 400 kere Eûz'ü çekiyor. 400 kere. Bu hadis-i şerifler mübalağa olmaz. Mübalağa yalandandır. Mübalağa olmayan bir şey abartmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübalağa yapar mı yani? Olmayan bir şey nasıl konuşacak? Vahiy geliyor ona. 400 kere diyor Allah'ım sana sığınırım minhazel vadi bu vadiye atılmakta şimdi bu vadi cübbül hazin diye geçen cübbül hazen diye de geçti üzüntü kuyusu diye geçen derste de bu diğer bir rivatı geçti bunun u'idde zalikel vadi bu vadi de hazırlandı ne zalikel vadi bu vadi hazır bekliyor şu an Cennet cehennem şu anda yok diyor Mehmet okuyan al bayraklar var. hep şöyle şöyle. Allah'ın hepsi Kur'an'a hadise muhalif. Kur'an'da uddet dil kafirin. Cehennem kafirler için hazırlandı diyor. Hazırlanacak demi? Mazi var mı, muzari var. Hazırlandı ne demek? Türkçede de hazırlandı işte bitti. Bu vadi hazırlandı. Kimlere lil mukriine? Hafızlara, hocalara. Min ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetimin kıraatçıları, güzel Kur'an tilavet edenleri, hafızları, hocalarına hazırlandı. İşte ama adamları görür musunuz yani? Bugün ilahiyattaki e, profesörlerden, doçentlerden, yardımcı doçentlerden vesaire vesaire. Duruma baktığınız zaman hadisler hücet değil, efendim tasavvuf yok, dört mezhebe lüzum yok, İmam-ı Azam adam, ben de adam, ondan sonra yani onları da geç de Görüyorsunuz da Mehmet Okyan diyor ki Meryem Validemiz çift cinsiyetli diyor Erkeklik hücresi var diyor yani Allah'u alem bimav Allah Rabbin ne vallaha tuvalı Kur'an'da annesi diyor ki ben onu dişi olarak doğurdum diyor Ayette bu diyor ki erkek hücresi taşıyor Yani bu adamı Bütün Karadeniz'de konferans verdiriyorlar Bütün Karadeniz doluyor Yerler Konferans veriyor bu adam Orada kapalısı, açığı, bilmem nezi Hacısı, hocası, hafızı Bunu dinliyor Bak şu anda şekerim 400'ü de geçti. Çünkü 400'e kadar makine gösteriyor. 400'ü geçince makine göstermiyor yani. 400'ü geçti şu an. Tabii ötüyor burada. Ne ötüyor burada? Biz size hizmet için saat vakit kullanmıyoruz yani. Kendi kendimize de şurup şerbet içip bir şekilde yükseltmiyoruz. Ama derdimiz var yani. Derdimiz var insanlar üzülüyoruz. Yani şimdi sen Hz. Meryeme erkeklik hücresi taşıyor. Annemize Kur'an'da tek ismi geçen kadın yahu. Allah Teala e, met ettiği bir kadın. İnne Allah'ı ki ey Meryem Allah seni seçti. Ve tahharaki seni tertemiz etti. Ve alani alâ nisâil Bütün dünyanın alemlerin kadınlarından üstün etti sen dediği kadına. Çiz, çift cinsiyetli hursa yaptı ya. Hulkü Cevzon'un programına katıldı. Telefonla sesinden dinledim ya. Bu adamı nasıl bu Karadeniz'dekiler dinler? Akdeniz olsun nasıl dinler? Geçen Amasya'ya çağırmış o. müftü İsmail İpek diye bir müftü var orada. Evvelce de Fatih'teydi bayağı bir çektik ondan yani. Şimdi Amasya'dan müftü gitmiş onu konferen. Müftü çağırıyor müftü. Meryem Validemize çift cinsiyet diyen adamı. Bir hoca demiş ki ona İhsan Şener Hoca'ya çağır adam mı bulamadın demiş ona. O da demiş ki o da demiş sivri uç. Ulan İhsan Şener tam eli sünnet nesi sivri uç? Ona sivri uç diyorsun a burası Meryem Validemize Hunza diyor çift cinsiyet diyor o sivri uç değil. Ulan o Kur'an inkar etti. Onu çağırıyorsun müftülük adına. Cık, bu Böyle müftülük olmaz ya. Bir müftü millete tavsiye edip gel burada dinle diye çağırdığı hocanın Müslüman olup olmadığını sorgulaması lazım. Kur'an'ı inkar eden Müslüman olur mu? Kur'an diyor ki ben onu dişi doğurdum diyor. Annesi sen diyorsun ki erkeklik ücretçi taşıyor. Diyorsun ki mucize yok. Allah onu babasız yaratamaz. Erkeklik ücresi olduğundan içinde döllenmiş. Babasız meseleyi kaldırmak istiyor yani. Bu direkt Kur'an'a harptir ya. Müftü bunu nasıl çağırır? İhsan Hoca sivri ucu oldu. Ben zaten sipsivri uç. Ben sivri. Bir kere cenazeye gittik. hidat Hoca bana vasiyet etmiş. Amasya'dan mübarek zat. Cenazede gittik. Bize izin vermedi cumadan evvel konuşma. Ben sivri. Ya İhsan Şen Hoca Doçent bilmem ne adam yani. İlahiyata ders veriyor talebelere. Ona bile sivri diyor. Bana hiç de sivri sivri de Fatiha Min'de dokuz tane şehit geldi e, Mavi Marmara'dan. Şehitlerimizin cenazesindeyiz. Dokuz tane ayrı hocalar kıldırıyor Filistinli, Şamlı, Bağdatlı. Bir tanenin önüne de ben düştüm sıkışıklıktan. Yani düştüm diye. imam da dedi bana buyur sen kıldır şehitin birini. Ulan ta oradan kalktı o İsmail İpek. Ta oradan kalktı geldi buraya. Sen kıldıracaksın ne diyor? Kaldırmayım. Sanki ben murdarım. Cenabetim maşa, Cenazeyi bu kıldırmasın demek istiyor. Lan bu kadar gıcıklığın bir lüzumu yok müftü efendi. İşte senin gibi adamlar işte gidip Am Amasya'da da ne yapar? Mehmet Okuyan'a vaz yaptırır yani başka bir izah yok yani. Cehennem kime hazırlandı arkadaş? Hafızlarla hocalara. Niçin? Niçin? E, Kur'an'ı inkar eden hoca var. Ayeti tahrif eden hoca var. Hadisi reddeden hoca var. Sahabeye söven hoca var. Muaviye'yi sevmem sahabe Emirül Müminin zatı sevmem diyen hoca var. Karaman gibi. Kader yok gibi amentü indiren İslam kolu var. Var oğlu var yani. Şimdi canım, ha ben cennetlik miyim? Asla kesin konuşamam. Sonumun ne olduğunu bilmiyorum. Bu amel üzere bile ölsem kesin cennetliyim diyemem. İmanlı olursam sonunda kesin cennetliyim. Çünkü bütün el üstünde sünnet hakkında geçerli kaydı. Sonunda hiç cehenneme girmeyeceğim nasıl diyeyim? Ne bileyim günahım vardır biraz atabilir. Hani Müslüman ölsem bile direkt cennetliyim diyemem. Ama Müslüman ölürsem sonunda kesin cennetliyim. Çünkü neden? Sanadan şey söylüyorum. Her Müslümana geçerli bir kaydı. Bana özel bir şey yok. Çünkü ben bilemem. Kimseye de cehennemlik diyemem isimle. Çünkü neden? Onun da sonunda nasıl öleceği belli değil. İslamoğlu belki imanı tazeler, kadere iman eder... Ben belki sapıtırım, o belki imanlı ölür. Bunu bilmiyoruz. Mehmet Okuyan belki tevbe eder, yanlış ettim der. Hani onlar kapı açık çünkü. Ölmeyenden candan ümit kesilmez. Kapı açık. Ehli sünnet itikadımıza göre böyledir. Benim de imansız ölme tehlikem var. Onun da imanlı ölme imkanı var. Yani kimseye ben yargı yapmıyorum. Ama bir insan derse ki Meryem'de çift cinsiyet var. Erkeklik hücresi taşıyor. Onun için döllendi. Bu Kur'an'daki birçok ayete zıttır yani. Kur'an'daki ayetleri inkar eden dinden çıkar Adem e, sen babası var diyen dinden çıkar İnsanı meniden yarattık O genel insanı Adem'i nereden yarattık Saksı gibi çamurdan yarattık Orada da ayet var Yani onun için Hafızlık, hocalık Çok ince bir meslektir Adamı kaydırabilir yani Bak burada ne diyor insanlara kendilerini salih gösterirler. Müttaki gösterirler. Kalpleri nifakla doludur. şikakla doludur. Huda'la doludur. Yani hile hudadesi ise ikiyüzlülük inandım diyor içinden inanmıyor. Ben de Müslümanım. Ben de el-i sünnetim diyor. Sünni değil. Ben de Hanefi'yim diyor. İmam-ı Azam'a Yahudi diyor. Yahudilere meyletti diyor. Yani böyle adamlar var şu an. Ya sen niye münafıklık yapıyorsun? Hanefi'yim diyorsun. Sonra diyorsun camiye hayırlı girenler giremez diyenler buna Yahudilere etmiştir. Kim dedi onu? İmam-ı Azam dedi. ...bütün müçtehitler dedi, nasıl Hanefi oluyorsun da... ...olsa diyoruz ki adam Yahudi'ye meyletmiş... ...Yahudi'ye meyledene niye mezhebine girdi? E münafıklık. Böyle bir şey olmaz yani. Bu millet şey mi... ...akılsız mı sen bu milletin dalga geçiyorsun... ...diniyle, imanıyla ya? İmamıyla, müçtehidiyle dalga geçilir mi? Gıybet ederler, dedikodu ederler... ...yeryüzünde fesat çıkarırlar zulmederler, fasıklarla otururlar, iyiliği emretmezler, kötülükten ne etmezler, Kur'an ve sünnetle amel etmezler, etmezler etmez. Ama Hafız Hoca. Bu bu? Şimdi bana bazıları diyorlar ki, sen de diyorlar gıybet ediyorsun. Niye diyorlar? Devamlı işlem, oğlum Mehmet okuyan. Bu gıybet değil ki. Yüzüne söylüyorum. Lale Gül'ü seyrederse yüzüne duyar. Lale Gül'ü izlerse yüzüne duysun o da. Ben yüzüne söylüyorum. Bu gıybet değil. Niye gıybet değil? İtikadi konularda, fasıklık durumundaki kişilerin kıybeti yoktur diyor. Ben çünkü sen oraya gidip dinliyorsun. Dinleyince zehirleniyorsun. Ben seni uyarmazsam sen ona inanırsın. Bizim nice çarşaflılar Mustafa Açdamoğlu'na dersine ek tefsire gidiyordu. Ben uyandırmadan evvel. Şimdi ben o işlere 6-7 senedir uyandırmasaydım bu adamın ne kadar cemaati olurdu. Bir ara bu adam şeyleri dolduruyordu. Bostancı'daki kültür merkezini doldurduğu var. Ama şimdi bak 40 kişiyi dolduramıyor. Ondan sonra da sitesini kapatıyor. Çünkü neden? Reddiyelerin çok faydası var. Çok faydası vardı. Biz bu milletin dini, imanı koruyacağız. Bu esasen Diyanet'in vazifesi. O da yapmıyor demeyeyim ama herkes vazifesini yapsın. Benim Bana da düşen işi ben de yaparım. Ben, ben de yapacağım. Burada gıybet yok. Burada gıybet yok çünkü neden? Adam gelirse ben kızımı felanca istedi vereyim mi? Ben de biliyorum ki isteyen çocuk sarhoş. Yani içki içiyor. E ben şimdi o adama ne demek lazım? Bu çocuk içki içiyor demek gıybet olmaz. Hatta o çocuğun yanında değil, yüzüne değil, arkadan bile desen gıybet olmaz. Neden? O adam kızını verip yansın mı? Ondan sonra içip içip gelsin kızı dövüp de boşansın mı? Sokağa mı atsın? O insan gelip istişare soruyor. Ona dersin ki bu içki içiyor ben biliyorum. Kız verilmez yani. Bunun gibidir bu iş. İçki içmekten daha beter. Meryem validemize efendim erkek hücresi taşıyor demek. Ondan sonra efendim Adem babamızın babası var demek. Alın yazısı yok, kader yok demek. Bunlar ufak tefek işler değil. Bunlar amel dokunuyor. Onun içindir ki biz duyuracağız. Bu gıybete girmez. Burada başkalarını anlatıyorum. Tede mi söylediğim kötüsü valla? Lihamili kitabı illa. Bu cehennemdeki vadi 400 kere cehennem ondan sığınıyor. Kime hazırlanmış? Allah'ın kitabını taşıyanlara. Taşıyan ne demek? gezberlemiş Tefsir biliyor. Mana veriyor. Görmüyor musun? Bayraktar bayraklı cayır cayraat okuyor. Mehmet okuyan cayır cayır ayet okuyor. Yaşan Nur'u cayır cayır ayet okuyor. Onlar kadar okuyamıyor biraz o eski. Epey de Kur'an'a bakmamış herhalde. Bunlar cayır cayır okuyor böyle. Dinleyen de diyor ki maşallah ne hafızı kelam diyor. Ama ayeti okuyor. Peşinden diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın diyor kuşların diyor kafasını kesti dört dağa koydu ya diyor. O hikaye diyor. Bakara Sürt'teki ayete. Böyle kuşları kuşları kesmedi mesmedi diyor. Kuşları kendine alıştırdı diyor. Sonra diyor şöyle kuşlar gitti diyor. Gel gel dedi diyor. Kuşlar geldi diyor. Vam böyle mucize mi olur? Allah ölüleri nasıl dirittiğini soruyor İbrahim Aleyhisselam. Allah Teala diyor ki: e, Evetem tümün, ey İbrahim iman etmedin mi sen? Ne biçim şeyleri soruyorsun diyor. Bela, ya Arap iman etmiş olma etmez miyim? Böyle kılıyı yapmayın ne kalbi? Gözümle görsün imanım artsın Ne var diyor? Kalbim yatırsın diyor, ümmet de diyor, mucize kalsın diyor. Mevla da onu onu söylüyor. Şimdi ölüleri nasıl dirilticin sorusuna dört kuş al, tasurun neylek onları kendine alıştır diyor. Ne alakası var? Onları kendine yanaştır. Niye yanaştır? Sonra şimdi dördünü ayrı yere koyacaksın, parçalayacaksın ya. Yanına yanaştır ki tanıyasın. Tavus kuşu ne, ördek ne, kaz ne. Yani onları fark et birbirinden ki birbirinden eni, boyu, tüyü, rengini anla, tanı. Sonra birleşince karıştırmayasın. On sonra ne diyor? Sümmece ala ala külü cebelin minün Onlar, onların diyor işte kes kafalarını, sonra onların Dört tanesini birbirine hamur et Ondan sonra dört parça yap Bir parça aldığın zaman Dördünden de parça var onda Karıştı ya Ne yap dört daha koy Öyle demiyor diyor Ya ne yap diyor Yakındaki dağlara diyor Yani uzakta olursa Allah getiremez onun için Yakındaki dağlara diyor lan dağın ne kadar yakın Dört tane daha ne kadar yakın olur birbirine dört tane daha <gülüyor> Yakındaki dağlara diyor Kuşları koy diyor Canlı kuşları Sümme de oynuyor, Sonra da onları çağır diyor. Ama diyor o kadar yakına koy ki diyor. Sesini duysunlar. Yani sesini duymayacak yere koyarsa mucize olacak ya. Mucize olmaması için. Allah mucize yaratamaz yani. Allah kadir değil. Sonra da diyor. Halbuki orada çağır onları diyor. Dağa koy diyor. Bu ekliyor. Diyor ki. Dağa diyor canlı koy diyor. Dağlar çok yakın olsun diyor. Sesin de ulaşsın oralara. Çok yakına koy diyor. Sonra da çağır onları diyor. O yok bir şey yok. En yakın dört tane dağa koysan dört tane şey. Kimi sesi yetişir dört daha? Mantığa bak, mantığa, akla yaklaştırayım derken tamamen mantıksızlaştırıyor olayı. Ama Allah Kadirdir desen olay kolay anlaşılıyor. Hepimiz inanıyoruz Allah ve Vala kimken Kadir. Ne oldu? On sonra çağır diyor, yediğini keseyen. Kuşlar diyor koşarak gelirler diyor. Tam koşarak gelen Ne oldu şimdi burada? Dört kuşu kendine alıştırmış, sonra dört daha koymuş, sonra çağırmış dört kuş gelmiş. Ölülerin diriltmemesine ne alakası var bunun yani burada ayette İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ölüleri nasıl diriteceksin diyor. Mevla da ona bunu gösteriyor. Burada kuşlar canlı olsa, yanında olsa, dört dağ yakınında olsa, sesini duysa, o da fit diye ıstık çalsa diyelim onlar gelse. bunu ölüden ne alakasıdır? Dirilmene. Ya sen profesörüm diyorsun. Kimi kandırıyorsun? Gerisinde bunun ölüleri diritmekten bahsediyor Kur'an ya. Buradaki durum ne? Nasıl ki ölünün e, hücreleri toprağa karışıyor, Toprağa karıştıktan sonra Allah onu yeniden birleştirip çıkarıyor. Burada da dört kuşun hatta bazı kere on bin ölü bir araya gömülüyor. Toplu. Tsunami bilmem ne deprem mebrem oluyor. Binlerce insan üstü kapatılıyor. Bunların hepsinin hücresi ne oluyor? Çürüyünce. Girdi iç Bunları Allah nasıl Konu bu. Mevla da ki sen diyor al bakalım diyor dört kuşu. Önce kendine yanaştır bir tanı diyor. Yani yarın birazdan dirilteceğim ya. Hangisi hangisidir bir tanı diyor yani önce. Farklarını gör. Tespit ettim mi ettim diyor. Şimdi kes kafalarını. Evet, al kafalan elini. Al. Ondan sonra dört tanesini de birbirine hamur et. Hamur ettim ettin. Her dağın üstüne onlardan bir cüz koy diyor. Her dağın üzerine onlardan. Onlardan biri demiyor cüz en diyor cüz en. Öbür türlü olsa her birine bir bıçak verdi Züleyha hesabı. Her birine bıçak verdi. Her bir daha bir tane koy denir. Allah onu diyemiyor mu külle vahidetin diye? Ne diyor orada? Minhünne. ne demek min teb'iz içindir. ne? o yaptığın hamurun parçalarından onlardan dan, alıyorsun. Cüz en parça koyuyorsun diyor. Bu ne diyor? Dört tane kuşu diyor canlı canlı koy diyor. Ulan bu dört tane kuş cüz olur mu kuş? cüz parça yani milleti böyle uyutuyor önünde bütün böyle hocayım hacıyım hafız mafız Arapça bilmez tefsir bilmez oturmuşlar Karadenizli bizim hacılar hocalar böyle aa Mehmet okuyan konuşuyor ya sana yutturuyor yutturuyor Allah'ın mucizesini inkar ettiriyor ya bugüne kadar bütün mealler nasıl mana vermiş Diyanete bak bana inanmıyorsan Elmalılıya bak Konyalılı Vehbi'ye bak İzmirli İsmail Hakkı'ya bak. Ömer Nasuh'yu bilmene bak. Yani bana benim efendinin bizim maalimize bak demedik sana diyelim. Mecbur değilsin. Ya bir tane tefsirde şunun verdiği mana var mı ya? Bu adam yeni bir din çıkartmaya çıkmış ya. Allah'ım ya Onun için cehennemde bir vadi var. Dört yüz kere cehennem sığınıyor. O vadiye beni atma ya Rabbi diyor. Kime hazırlandı buyuruyor. Kur'an'ı Yüklenmiş taşıyan hafız ve hocalara Onun için Hak eden bulacak arkadaşlar Milleti dinsiz etmeye çalışan Millete Kur'an'ı inkar ettiren Millete mucizelerin inkar ettiren Millete ehli sünnetim deyip Mutezile'yi dayatan Hilayetçi, prof, toç ben anlamam Hafız, hoca ben anlamam Hadis burada <gülüyor> Vel mütasaddiki sadaka veren Sadaka veren Niye oraya girsin cehennemin 400 kere sığındığı en dibine ya sadaka vermiş. Niye vermiş ama sorsana? Fi gayri zaatil Allah'ın zatının rızasının gayri niyetle vermiş. Görsünler, beğensinler, desinler, işitsinler, plaket versinler. Efendim reklamımı yapsınlar. Sponsorluğumu yazsınlar. Dava başka yani. Ya paraya çevirecek ya işte kızını istiyor birinin, Karaya çevirecek. İşte bir şey çevirecek yani birine iyi görünmeye çalışıyorum. Bu sadaka, zekat, bu da cehenneme atar adamcağız fel hacciye Allah'ın evine hacca giden. Aa hacca giden cehennemin dibine gidiyor diyor. O her hacca giden değil ya. Niçin gitmiş? Riya mesumaten gösteriş işitsinler, beğensinler desinler. Gelir gelmez kapıyı da yeşile boyuyor. Haçtan geldim diye şey da hacı ekliyor. Hacı demeyene de Ben senin mektep arkadaşın mıyım ya? Ben haçtan yeni geldim. Ne diyeceğim sana? Hacamet Efendi diyeceksin. İşte bir kabak gibi rüya yapanlar. Bazı gizli yapar. Bu, bu kabak gibi yapanları da var. <gülüyor> Gösteriş için atça gidenler. Efendim vel harici fi Allah yolunda cihada çıkmış. Ya sahabenin arasında çıkıp da cehenneme giden var ya. Sahabenin arasında. Kuzman ne oldu? Kuzman ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ne mücahit ya. 40 tane gavur gebertti. Sonra kendi şehit oldu. Heniyenleül cennet mübarek olsun cennete gitti. Ne biliyorsunuz buyurdu? Ben onun üzerinde ateş görüyorum. Yanıyor siması ateş de. Tabii ki ya mesele budur. Sonra bir vaktlar acısına dayanamam intihar etmiş. Bir vaktlar öbürüne ta Beytül mal gelmeden ganimetten aşırmış orada bir kadife kumaş için. Kadifeyi koymuş zulaya. devenin şeyini kenarına. Nasıl bahsedersenirdi ki bir parça kumaş üstünde var. Ateşten yanıyor. Bu nedir acaba? Bir araştırın. Kimse haberi yok. Oradan birini işte öldüreyim derken e, oradan bir mal açıyor. Halbuki e, beytül mal devletin ganimet devlete aittir. Koyarsın. O sonra devlet kasasından ülül emir kimse o verir. verebilir ganimet mücadele Ama devlete o e, kamu malını getirmeden evvel alırsan gülül olur. Yani aldat hainliktir. E şimdi ne oldu? Sahabenin arasında Adam o kadar, adam öldürdü kafirleri, kendi de öldü ama cehenneme gitti. Ya tabii ki bu sahabeden değil, bu münafık. Esasen inanmamış da, orada işte gösteriş, bir şeyler de kaparmayayım diye gelmiş tabii de. Yani demek istiyorum, sahabenin arasında olsan cennete gidemezsin. Sahabe gibi olursan, sahabe gibi ihlaslı olursan, imanlı olursan cennete gidersin. Ama sen sahabenin arasında da kaynasan, münafıksan, nurayisen, sen ucub sahibiysen gidemezsin. Bundan dolayıdır ki daima Allah yolunda çıkmak, hacca gitmek, sadaka vermek, hafızlık, hocalık, iyi amellerdir görünüşte ama ikhlas ile zinetlenmezse, taçlanmazsa adamı iflas ettirir. Her işin başı ihlas. Allah cümlemizi riyadan muhafaza eylesin. Bu usta bazı 4-5 hadis, 6 hadiste okuduğum oldu ama bugün böyle oldu. E, derdimiz büyük. Acımız büyük Bundan dolayıdır ki bir hadis-i şerif okumuş olduk Haftaya inşallah Pazartesi akşamında Hadis-i şerif dersinde buluşuruz İnşallah çarşamba mektubat-ı şerifede buluşuruz İnşallah perşembe canlı yayında sohbet 7'de Bu perşembe Bir kereliğine mahsus sohbeti 7'ye aldık Çünkü 8'den sonra Fat camisinde Şehitlerimize yapılan hatimlerin dualarını bana Yapmamı istediler 13'ün ben oradaki duaya faatacağım, iletişim için inşallah. Önümüzdeki perşembe sohbeti 7'de başlayacak. 1 saat 8'de bitmek üzere. Cuma akşamları Şifa Şerif derslerimiz devam ediyor inşallah. Allah bana güç, kuvvet, sağlık, afiyet ve ihlas. Bana dua edeceksin. Bana ne dua edeceksin? Para istemiyorum, pul istemiyorum. Dua istiyorum. Hangi dua istiyorum? zenginlik, mal, mülk, Şöyle bir tabii sıhhat afiyet de isterim, helalından isterim, meşru şeyler ama bir dua edecekseniz, tek dua edecekseniz, en kabul saate denk geldiyseniz, bu hocanın bizde hakkı var, şuna bir dua edin derseniz, Ya Rabbi buna ihlas nasip eyle diyeceğim. derseniz, ben de kurtulayım, siz de kurtulursunuz. Çünkü ne hacılık ne hocalık, ihlas yoksa para etmeyeceğini okuyup okuyup duruyoruz. Allah Teala bu kadar senelik emeklerimizin zayi olmasından cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi dersimizin sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i sahabesinin, bütün şehitlerimizin özellikle Kızılay Meydanı'nda zulmen öldürülen şühedanın ervahı için sizlerden Fatiha ve 3 İhlas isteyeceğiz. Buyurun. El Fatiha. Malik la